Merhaba ya Nour Ayni merhaba Merhaba Jadda'l-Husayni merhaba Ya Habibi ya Muhammed merhaba Ya İmama el qiblatayni merhaba A'udhu Billahi Al-Sami'i Al-Alimi min ash-shaytani r-rajim Rabbi a'udhu bika min hamazat shayatin Va'audu bi k rbbi yhudurun. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Lakhulu al-şamawat ve al-ardu akbaru min khulq al-nas. Elaakhir la ya sudakallah al-azimullah min farah bi al Hassantukum bil hayyil kayyum Lezî lâ emmutebedâ Ve defa'tu ankum Sûve bilâ havle ve lâ kuvvete İlâ bilâhil aliyyil adîm Cuma gecemiz mübarek olsun Allah-u Teala Hazretleri Cümlemizi mağfiret buyursun Resûlullah sallallahu Aleyhi ve sellemin inna Allah'a yegfiru leylete Cumu'atil ehl-i islami ecma'in Allah Cuma gecesi bütün Müslümanları toptan mağfiret eder. Sırrına mazhar eylesin. Amin. Amin. Bu mübarek gece ki bu yönden Kadir gecesinden eftal oluyor. Çünkü Kadir gecesinde bile af olmayan kalıyor. Bu gece af olmayan kalmıyor. Cuma gecesinde Allahu Teala Hazretleri üç defa mahlukatına nazar buyurur. Tecelli eder. Ve böylece ümmetimden Allah'a şirk koşmayan ların tamamını mağfiret eder buyuruyor. Allah Teala bu mübarek gecedeki üç tecelliye de bizi mazhar eylesin. Amin. Ve şirkin celisinden, hafisinden, küçüğünden, büyüğünden, hepsinden muhafaza eylesin. Amin. Elhamdülillah. Şirk ehlinden değiliz, iman ehlindeniz elhamdülillah. Böylece hakkımızda mağfireti Rabbim tahakkuk ettirsin. Amin. Amin. Evvela gecemizin önemini devamlı vurguluyoruz. Çünkü İlim meclisinde bulunmak tabii her zaman faziletli ama özellikle cuma gecesinin ayrı faziletleri var. Bu itibarla dersimiz kıyamet alametlerinden Deccal ile alakalı konuya gelmiştir. Bundan sonra inşallah konuları toparlayarak büyük alametler mevzunu bitireceğiz. Tabi birden bitecek şey değil ama Hz. Mehdi ile alakalı konular baya uzun gitmiştir. Bunun da sebebi tabi araya bizim ameliyatımız girmiştir. Ondan sonra üç aylar girmiştir. Ondan dolayı bu o konu biraz uzamıştır. Şimdi tabi bizim cemaatimiz e, evvelden beri ilmi konulara alışıktır. Çünkü bizim Sohbet usulümüz, üslubumuz ayet ve hadislere dayanır. Gazete küpürlerine dayanmaz. Romanlara dayanmaz. Onun bunun uydurmalarıyla efendim güncel haberleriyle biz size konuşacak değiliz. Zaten bizden böyle bir konuşma kimse de isteyemez, bekleyemez. Böyle bir beklentiyle gelen e, tabii e, pek içi açılmayabilir. E, çok Efendim ya nelerden bahsediliyor gibi bizim konuştuğumuz konular onu çok ilgilendirmeyebilir. Ama ne demişler? Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur. Bizim derslerimiz, sohbetlerimiz ders niteliği taşımaktadır. Bu itibarla Bunlar kalıcı eserler özelliği taşımaktadır. Bizden sonra gelecek nesillere de Müslümanlara da inşallah ne olacaktır? Bir ilim olarak kalacaktır. Ders mahiyeti taşıdığı için bu hadis-i şerifleri tek tek size okuyoruz. Naklediyoruz. Şimdi insanlar film seyretmekten, Dizi izlemekten onun bir daha tekrarını dinlemekten tekrar tekrarını izlemekten bıkmıyorlar, usanmıyorlar efendim yorulmuyorlar da siz Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinden usanır mısınız? Onun sözleri varken başka sözler arar mısınız? İşte Allah'ın kelamı dururken Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri dururken Ulemamızın beyanları bulunurken bizim başka konularda yorum yapmaya vaktimiz yoktur. Onun için sizler şuurlu cemaatlersiniz. Ama tabii yeni gelenler olur. Bazılarınız misafir davet eder. Onlar da konunun başını sonunu bilmediğinden, ortasından da bir şey anlamayacağından dolayı bazı kere münasebet kurmak için, irtibatlamak için konuları girişler yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü sizin gibi sıralı devam eden ekseriyet olmakla birlikte ilk defa dinlemeye gelen insanlar da oluyor. Ya bunlar da ne alaka diye şaşırıp kalabilirler. Bundan dolayı biz her sohbette bir giriş bölümü yapmak zarureti duyuyoruz ki onlar irtibatsız bir konuşma zannetmesinler diye. Ancak inşallah Meclisimiz ilim meclisidir. Ayet hadis meclisidir. Ve Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem teşrif buyurduğu ruhaniyetiyle hazır bulunduğu hadis-i şerif meclislerindendir elhamdülillah. Çünkü Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem ruhaniyeti gezer. Alemde cevelan eder, deveran eder. Bu gibi meclislere kendileri katılır, iştirak eder ve dinleyenlere, okuyanlara şefaat eder. Tabi burada şart nedir? İman ve ihlastır. Yeter ki inanalım, şüphelenmeyelim, tereddü etmeyelim, acaba demeyelim, bu da olur mu, şu da olur mu, buna nasıl inanılır şeklinde insanı dinden imandan edecek, insanın iman zafiyetini dışa vuracak sözlerden, fikir belirtmelerden kaçınalım. Ne buyurulduysa öylece iman edelim. Bazı şeyleri idrak edemeye biliriz. Akıl erdiremeye biliriz. Çünkü bu iman meselesi gayba imanla alakalıdır. İnsan gördüğüne zaten inanır. Bizim imanımız gaybidir. İnandığımız şeylerin çoğunu henüz görmüş değiliz. Bundan dolayı kıyametle alakalı konularda da önümüzde gerçekleşecek hadiselerde de Hele deccal ilgili e, anlatılacaklar bu derste ve bundan sonraki birkaç derste e, deccalla ilgili konuşulacaklar hakikaten harikulade olaylardır. Hadis-i şerif ve rivayetlerde geçen konular e, insanların aklını aşacak, e, beynini zorlayacak, böyle de olur mu dedirtecek kabildendir. Ama onun için başta bir iman konusunu konuşuyoruz. Biz gayba iman ediyoruz ve Allahü Teala Hazretleri tarafından Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem getirdiği bütün hadis-i şeriflere inanıyoruz. Bunların hiçbirinde şek ve şüphe taşımıyoruz. Acaba demiyoruz, bu da olur mu demiyoruz. Zaten biz size acaba diyeceğiniz, yani... Bu rivayet sahi midir, zayıf midir, doğru mudur, çürük müdür? Buna inanılır mı, inanılmaz diyeceğiniz şeyleri zaten nakletmiyoruz. Neleri naklediyorsak, Ehli Sünnet alimlerimizin eserlerinde kayda geçmiş, kaynağı belli ve doğruluğu belirli olan rivayetleri size nakletmeye çalışıyoruz. Tabii ki hepsi de doğal karşılayacağınız, normal karşılayacağınız olur diyebileceğiniz şeyler olmayacaktır. Hele Deccal ile ilgili konu. Çünkü Deccal özel bir yaratıktır. Normal bir vatandaş değildir yani. Senin benim gibi birisi değildir. Şimdi Hazreti Mehdi ile ilgili konuları dinlediniz. Hazreti Mehdi işte şöyle fetihler yapacak dünyayı İslam'a kavuşturacak elhamdülillah bunlara inanıyoruz. Ama şu görünen ortamda şu gavurların güçleri, silahları değil mi? E, teknolojideki ilerlemeler karşısında e, peki bu da Olur gözükmüyor. Ama ne diyoruz işte üç bin melekle Allahu u Teala onu takviye edecektir. İşte bir melek ne kadar kuvvetlidir. Bu gibi konuları yaptığımız, dinlediğimiz zaman aklımıza yatıyor ki ha bu iş olur. Çünkü biz meleklere inanıyoruz. Meleklerin gücünü biliyoruz. ya Bir melek bütün insanları yenebilir. Bundan dolayı Hazreti Mehdi'ye de melekler yardım ettikten sonra anlamayacak bir şey kalmaz dediğimiz gibi Deccal'a da bu yardımları yapacak şeytanlar gelecek. Allah Teala da o şeytanlara o imkanı verecektir. Neden? İmtihan olsun için. Ya, o şeytanların ıı, takvesiyle Deccal Allah Teala'nın takdiriyle, Allah Teala'nın iradesinden, kudretinden, ilminden, hikmetinden geçmeyen bir şeyin bu varlık sahasında meydana gelmesi mümkün değildir. Bir şey oluyorsa Mutlaka Allah Teala onu biliyor. Olmadan evvel olacağını biliyor. Olurken de olduğunu biliyor. Ezelde olacağını biliyor. Olurken de vukuunu görüyor ve biliyor. E, i̇radesi yani onun dilemesi olmadan da bir şeyin vuku mümkün değildir. Efendim kudreti onun gücü taalluk etmeden yani o yaratmadan da olması mümkün değildir çünkü Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Şer güçlerinde şeytanların da cinlerin de de yaptıkları yaratılmak cihetinden yine kime aittir? Allahu Teala'ya aittir. Hayrı da şeri de yaratan ancak Allahu Teala'dır. Onun için e, onun kudreti taalluk etmeden de bir şeyin olması söz konusu değildir. Hikmeti dört perdeden geçiyor meydana gelen hadiseler bir işte hikmetidir, hikmeti de onun o işte ince bir e, altında yatan aslan meselesi, görünüşünde şer görünse de içinde gizli bulunan hayır meselesi, kulların, insanların, alemlerin imtihan olma hikmetine ve biliyor olarak Allah Teala'nın doğru yapmış olma hadisesi. Yani o yaptığı işte, yarattığı işteki isabetliliği asla yanlış yapmamış olması, yanılmamış olması ve yanlış yapmamış olması. Bak, şer yapmamış olması demiyoruz. Şer yapar Allah. Şer yaratır mı? Yaratır Allah. Şer yaratır. Ama yanlış yapar mı? Yapmaz. O şerri yaratması da nedir? Doğrudur ve yerindedir ve isabetlidir. Hikmet bu. Hikmet yaptığı işte İsabetli olmak demektir. Yok da yaptığı işte şer olmamak anlamında değildir. Şu günde dünyada bu kadar hadiseler olmaktadır. Allah Teala tarafından yaratılmaktadır. Yaratılmayan iş zaten meydana gelmez. Bunların hepsi hayır mı görünüyor? He? Değil. Yani İran işgalinde hayır mı var? He? E Filistin'in zor durumunda Müslümanların başına gelende hayır mı görünüyor? Ama bunda ne var? Hikmetler vardır. E Bedir Muharebesinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabe galib iken Uhud Muharebesinde mağlup duruma düşmüşlerdir. Resulüne de sahabesine de şer görünen hayırlar yapmıştır. Dolayısıyla burada şer, yani deccal gibi bir fitne, meydana çıkması, insanların ona ilah diye tapması, milletin Efendim, sapıtması, onun peşinde cehenneme sürüklenmesi vs. olaylar anlatılacak hadiseler e tabii ki görünüş itibariyle hayır görükmeyecektir. Şer olarak görünecektir. Doğrudur. Bu şerri yaradan ancak Allahu Teala'dır. Ama yine bu Allah'ın hikmet perdesinden de geçmiş ve onay almıştır. Çünkü oradan da onay almasa takdire girmez ve bu meydana gelmez. Varlık sahasına gelmez. Onun için okuduğumuz ayet-i kerimesinde deccala işaret eden, ayet-i kerimede deccalın e, ismi, vasfı geçmez. Ancak hadis-i şeriflerde bu konu açıklanmıştır. Fakat İmam Begavi büyük allame, Begavi tefsirinin sahibi, mübarek insan almıştır ki bu had kelime Deccal'a işaret etmektedir. Ne buyuruyor estağfirullah? لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَكْبَرُ min خَلْقِ النَّاسِمِ Deccal yani öyle harikuladeliklere sahip olacak ki allah Teala buyuruyor, Deccal çok büyük bir fitne sahibi olacak, çok büyük bir şer sahibi olacak, dünyayı fitnesi kaplayacak ama benim gökleri yerleri yaratmam Deccal gibi bir insanı yaratmamdan daha Büyüktür. Şimdi deccalı Deccal yaratmasındaki büyüklüğü ve deccalın fitnesinin büyüklüğüyle neyi kıyas ediyor? Gökleri ve yerleri yaratmasını kıyas ediyor. Buradan ne anlaşılıyor? Deccal fitnesinin büyüklüğü anlaşılıyor. Yani küllün bazı itlakı kabilinden deniyor buna. Deccal da insan mıdır? Insandır. İnsan olduğuna göre burada en-nas min-hal-kın-nas nas min halkin nas nas insanlar demektir. Ama burada bir tek deccalı Allahu Teala insanlar diye işaret ediyor. Deccal tek insan olduğu halde Allahü Teala onu naklerde buluyor. İnsanlar ne demek? Çünkü tüm insanlığı toplasan şu anda 7 milyar insanın yapamayacağı işleri deccal tek başına yapacak. O zaman ne oldu? Şu andaki dünya nüfusunun tümünden bırak Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen, bütün yaratılıp ölen insanları toplasan deccal gibi bir şer meydana getiremeyeceğinden dolayı nasıl oldu? Mevla buyuruyor ki tamam deccalı yaratan benim, deccal büyük bir fitnedir, büyük bir iştir, büyük bir güçtür ama gökleri yerleri yaratan da benim. Benim gökleri yerleri yaratmam deccalı yaratmamdan daha büyük bir eserdir. Onun için bunda şaşılacak bir şey yoktur göğü yeri yaradan ne yaradamaz he o zaman deccalı da yaradır hazreti mehdi de yaradır İsa aleyhisselamı da gökte yaşatır zaman geldi mi indirir vakti geldi mi kıyamette kopartır gökleri yerleri efendim birbirine girdirir güneşi ayı yıldızları yere indirir eh. o zaman taçyub etmeyin ayetlerde hadislerde şaşkınlığa düşmeyin bu da mı olur mu acaba falan gibi düşünmeyin. Şimdi hakikaten ilginç konular. Ben tevil ehlinden değilim. Yani tevil yerine geldi mi mecburi olur, kaçınılmaz olur. Halefin yolu budur. Ama e, mümkün mertebe e, ayet ve hadislere asli manaları üzere inanıp e, yoruma kaçmadan e, buyurulduğu şekilde inanıp efendim. Zamanı beklemek daha uygun olur. E böyle bir şey olmaz diyerek, e şimdi mesela buna bir misal olarak konuşacak olursak yani, işte efendim, Deccal'ın eşeğinden bahsediliyor. Hadis-i şeriflerde. Merkep olarak, yani binek olarak değil de, himar deniyor. Mesela merkep dese binek deriz. Binek deyince buna uçağı, Efendim veya o zaman teknoloji daha da ilerlerse işte füze deriz, şüteniz bu deriz diyelim. Bu tabiat-ı şerifte himar diyor. Yani merkep'ten bahsediyor. Ee, eşek olarak geçiyor. Ee, bunu kulakların kulaklarının arasından bahsediyor. Eşeğinin kulaklarının iki kulağın arası 40 arşın diyor. Eşin tabii ki bazı hoca efendiler, alim zatlar ben bir şey demiyorum tabii onlar diyorlar ki ya bu bu şekilde izah edilmez. Nereden bulacaksın böyle bir eşek arası olacak, kulağın arası kırkarşın olacağı kulağın arası ne olacak? E bu uçaktır diyor, kanatların arasını mevzu etmek lazım diyor. Ama ben o kafadaki hocalardan değilim. Neden? E bana ne canım? Ben buyrulanı duyururum, anlatarım, zaten yaşayan görür. Yaşayan da inanır, inanan bir şey kaybetmez. Ama tevilde sakatlığa gidebiliriz. Şimdi, tevil kapısını açtıkça, ardı arkası gelmez, çorap çöküğü gibi bu sefer da televizyon der. E şimdi adam ne diyor? İşte her eve girecek, her yere girecek. Ha diyor, tam televizyon diyor. E şimdi cenneti cehennem, cehennemi cennet diyor hadis. E şimdi tamam, cenneti cehennem, cehennemi cennet. Ben de anlıyorum biraz. Çünkü televizyon programlarının şimdi cennet diye gösterdikleri o hayat işte efendim bir sakız alında yarışmaya katılın Efendim sanatçı olun, şucu olun, bucu olun, olmayan kalmadı yani. Her şey meslek oldu şimdi. E millet kuyruğa giriyor falan, o onların vaat ettiği hayatlar şudur budur. Cennet gibi gösterilir. Şöhret oluyorsun, şöyle oluyorsun, böyle oluyorsun hemen. Araba veriyorlar sana, ev veriyorlar, şudur budur, tatile gönderiyorlar. Ha o cennet. E diyor cenneti cehennem, cehennemi cennet. Öte taraftan neyi gösteriyor? Aaa bakçı sakallılar, çarşaflılar, öcü bunlar. Sakın bunlar gibi kapanmayın, yazık size, vah zavallılar Efendim burnunu kapatmış, ağzını kapatmış falan O cehennem diye gösterdiği Cennet, e cennet diye gösterdiği Gelin atlayın, zıplayın, hadi falan O ne? Cehenneme, şimdi bunu ben de tevil edebiliyorum bu kadar Edebiliyorum ama şimdi televizyon deccaldır Dolayısıyla çıkmıştır dediğin zaman da E selam nerede yani? Bu sefer onu da bulursun birini Mesih diye Her gün bir Mesih çıkıyor zaten e bu sefer onu da mezarcıya gidersin, sen de mesih ol gel. Ondan sonra kaz mezarı, gir içine yani. Başka bir şey yok. Bekle kıyamet kopsun. Böyle olmaz. Biz onun için eşek dediyse eşek diyoruz, kulakları dediyse kulakları diyoruz, kanatları demiyoruz. Yani benim usulümü ve üslubumu anlayın. Hadiste ben ne gördümse ona öyle mana veriyorum ama manası o zaten canım. Zaten manası o. Ama ben bunu şöyle yorumluyorum, böyle yorumluyorum diyenlere ben bir şey demiyorum. Fakat diyorum ki bunlar tahrife gider. İş değiştirilmeye gider. Allah muhafaza ondan sonra efendim Deccal da çıktı. Mehdi de geçti. Mesih'in de ruhaniyeti indi falan derken e, bütün bu kıyamet alametleri açıkça beyan edilen alametler güme gider. Ondan sonra bu iş, işi insanı inkara kadar götürür. Neden? E, görmediğime inanmamam inanmamak, efendim işte bu olur mu acaba diye soru işareti koymak her konuda Allah muhafaza için imansızlığa bir köprü teşkil eder. Biz o köprüden geçmeyiz inşallah. Onun için biz rivayetleri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi konuya başlarken Hazreti Mehdi döneminde vuku bulacak kıyamet alametlerinden biri. Çünkü Deccal ne zaman çıkacak? Hazreti Mehdi Saken çıkacak. Ve Hazreti Mehdi de baya bir e, ortalığı toparlamışken dünyaya İslam'ı e, yaymaya başlamışken bu Deccal fitnetçi zuhur edecek. Ve bu Hazreti Mehdi'yi de aşacak. Deccal'ın gebertilmesi kime nasip olacak? İsa Aleyhisselam'a nasip olacak. Çünkü bu Hazreti Mehdi'yi de Müslümanları da artık Kudüs bölgesinde e, kuşatım altında dağlara kaçmış vaziyette sıkıştıracak o sıkıntılı anda İsa Aleyhisselam yetişecek inşallah önümüzdeki derslerde bunlar bap bap işlenecek çünkü on tane büyük alamete giriyoruz artık şimdi e, Hz. Mehdi e, on büyük alametler arasında zikredilmiyor on tane büyük alametten biri olarak zikredilmiyor onun için şimdi deccaldan sonrası, deccal ve sonrasındaki alametler on büyük alamet olarak zikrediliyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Ümrânü um, beytil makdis, harab-ı yesrim. Mescid-i mamur olması Medine'nin harap olması demektir. Mescid-i Eksan'ın mamur olması hangi döneme rastlayacak? Hazreti Mehdi'nin orada imam olduğu döneme rastlayacak. Mescid-i Aksa şenlenecek inşallah. Yeniden mamur olacak inşallah. Yahudilerin şerinden kurtulacak inşallah. Ama o zaman Medine viran kalacak. Tabi Medine'de büyük bir kıtlık baş gösterecek. Kuraklık baş gösterecek. Kurtlar şehre inecek. Efendim vahşi hayvanlar bütün Medine'ye işgal edecek. Hiçbir insan Medine'de kalmayacak. Medine'ye i son zamanda. Ve harab yetiri ve hudurul melhame. O Medine'nin viran kaldığı, harap olduğu, ıssız kaldığı dönemde büyük savaş patlayacak. O da geçen sohbetlerde anlattığımız işte Avrupalıların ne dedik 960 bin kişilik Orduyla Amikovası efendim, e, taraflarında e, çıkaracakları büyük savaş. İşte Medine'nin yıkım e, harabı da o savaşa denk gelecek. O büyük savaş, Amikovası'nda patlayacak savaş, Fethül Kustantiniye. Kostantin'in fethiyle birleşecek. Çünkü ne dedik? Orada gavurlar yenilince Efendim leşleri ortalığa serilince dedik ya kuş bile gidiyor gidiyor da kuşun ömrü yetmiyor leşlerini geçme yani onların leşlerini bitiremeden kuş ölüyor diye anlattığımız o büyük savaş Ondan sonra Tabii ki Avrupa'da bulunan bütün Müslümanları ne dedik ee, kafirler o haberi alınca ordularının tamamen e, amikovasında perişanlığını ne yapacaklar Avrupa'da e, bir tane Müslüman bırakmayıp Çoluk çocuk hepsini e, öldürecekler dedik. Daha evvelki derslerde. Bunun üzerine de Hz. Mehdi ne yapacak? Roma'ya sefer düzenleyecek dedik. İşte Roma'nın fethi de o ovasından sonraki savaşla birleşiyor. O arada da tabii ne dedik? Hz. Mehdi orada bir sene kalacak dedik oradan. Venedik o tarafların bütün fetihleri olacak. O fetihleri yedi sene kadar yine oralarda kalacak mescitler yapacağı vesaire. Anlattık değil mi? E, o Roma Fethi'nden sonraki, işte bunlar 5-6-7 senelik bir süredir. Huru Cüddeccal İşte o zaman Deccal çıkacak. Şimdi birincide hatta haber yalan olacak dedik değil mi? İlk defa bir haber gelecek Roma kuşatmasında Deccal çıktı diye, tam da Deccal beklendiği için Mehdi' Mehdi'de çıkmış artık Deccal her an Eli kulağında olduğu için Deccal beklenirken bütün Müslümanlar e, yeniden Şam tarafına, çoluk çocuklarına sahip olmak için Deccal çıktıysa diye geri dönecekler. Fakat o haber ne olacak dedik? Yalan çıkacak dedik. Ama sonra işte Roma'daki fetihlerden o bölgede bir yedi sene kadar oraların fetihlerinin ardarda arda gelişinden sonra Deccal çıkacak. İbn Ebi Şeybe İmam Ahmed İbni Hanbel Ebu Davut ve Hakim bu had-i rivat ediyor. Şimdi, dolayısıyla Hazreti Mehdi'den sonra, evvelül ayati zuhuran, ilk zuhur edecek on büyük ayetten, on büyük hadiseden, kıyametin büyük alametleri dediğimiz on büyük alametten, ilki hurucu deccal, deccalın çıkışıdır. Bu ilk oluyor. Yani büyük alametlerin birincisi oluyor. Sonra İsa Aleyhisselam'ın İnişi, Deccal'ı gebertmek için. Ondan sonra Yecüc ve Mecüc Settin'in açılması. Bu da çok büyük bir olay. Bu Kur'an-ı Kerim'de sabit. Bunlar önümüzdeki dersler. Ondan sonra Dehabbetül Arz Safa tebessinden o mahlukun, o yaratığın, o hayvanın çıkması ki şeytanı da gebertmek o da'be. nasıl olacak? Bu da Kur'an'la sabit. Dehabbetül Arz Kur'an'da geçiyor. Sonra da Güneş'in batıdan doğma hadisesi ki artık Güneş batıdan doğduktan sonra zaten dünyada bir hayır kalmayacağı, teklif kalmayacağı, mükelleflik, sorumluluk kalmayacağı, tevbe kapısının kapanması vesaire zaten Güneş batıdan doğana kadar ne ise Aleyhisselam kalacak ne Müslüman kalacak insanlar eşekler gibi sokaklarda haline çiftleşecek, hayvanlar haline gelecek, ne din kalacak, ne iman kalacak Allah diyen kalmayacak zaten şimdi bunlar sırayla takip edeceğimiz dersler 10 e, büyük alametten ilki olarak deccal konusu şu anda mevzumuz tabi biz bunu birkaç derste özetlemeye çalışacağız ama alimlerimiz bu hususta müstakil kitaplar yazmışlardır deccal ile alakalı müstakil, mücellet cilt halinde kitaplar ve bunların hepsi hadis-i şerif ve rivayetlerle doludur. Biz bunları size özetleyeceğiz. Sahih-i Müslim'de bulunan İmran bin Husayn radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cuma gecesidir. Ne zaman Resulullah diyorum? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım salli ala seyne Muhammed ve aleyhi ve sellem. Bu salavatlarla af oluyoruz inşallah. Hadis meclisi oluyor, ilim meclisi oluyor. Burada sadece bir konferans niteliğinde siz de dinleyiciler sıfatında değilsiniz. Burası ilim meclisi özelliği taşıyor. Her hadis-i şerifte salavatlar getiriliyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazır oluyor, şahit oluyor. E, değil mi? Cuma gecemizde böylece ihya oluyor, mamur oluyor. Onun için adamın birisi, hepsi anlatıyorum. E, pek salih ameli bulunmaz bir halde yaşamış. E, görünmez bir halde, iyi bir ameli görünmez bir halde ölmüş. Hatta cenazesine de e, komşuları, yakınları pek katılmamış. Bozuk adam diyerekten. Ama bütün o zamanın alimleri, velileri mezara konduğu gece hepsi onu cennette görmüş. Aynı gece. Ve sırrını sorduklarında, sebebini sorduklarında sen pek iyi de bir adam gözükmüyordun. Yani nasıl sen cennete böyle gir? Hem de hesapsız şeysiz öldüğün gibi direkt yani. Böyle herkese nasip olacak bir şey değil. Tamam imanını kurtaran ne kadar imanla ölse de ne kadar günah olsa da sonu cennettir diyoruz ama tabii öldüğün gece de cennete girmek o kadar kolay herkese nasip olacak da bir şey değil. Sorduklarında ne demiş? Ben de kendimi cennete layık görmüyordum demiş. Bana da sorsan nereye gidersin ben bu vaziyette? Epey bir yanarım düşünüyordum ama meğer bir hadis meclisine, ilim meclisine katıldığımda ee, hadis eden muhaddis deniyor onlara. Kişi efendim orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şerifinden, hadis şerifinden bahsederken cemaat sesli bir şekilde, buna yani alışın Allah'ım salli ala Muhammed ve ala aleyhi ve sellem, cemaat sesli bir şekilde salavat getirmeye başladıklarında ben de onlarla birlikte sesli bir salavat şerife getirdiğimden dolayı af olmuşum, haberim de yokmuş diyor. Anlıyor musunuz? Onun için bu meclislerde sade ilim almıyoruz. Aynı zamanda af oluyoruz. Mağfiret oluyoruz. Cennete giriyoruz. Dünyada cennet bahçesi buralar. Bunlardan istifade ediyoruz elhamdülillah. Karşılığında da inşallah ahiretteki hakiki cennetleri buluyoruz inşallah. Yani buna bu şekilde düşünün. Onun için diyorlar ki Hoca Efendi sen kitabı kapatmaya başlarken millet ayaklanmaya başlıyor. Diyorlar. Bana. E ediyorum ben ne yapayım adam cennetten çabuk çıkmak istiyorsa, cennetten kaçmak istiyorsa, daha da iyi bir yer bulduysa, ben o adama ne anlatayım? Değil mi? Bu kadar senedir, 30 senedir ben anlatıyorum, ama hala anlamayana ben ne anlatayım? Yani önce çıkan nereden önce çıkmış oluyor? Cennet bahçesinden. E bunun manasını bu şekilde düşünen adam, hurra, üç kişiden evvel ben hemen dışarı çıkayım der mi? Hele giren bir daha çıkmak ister mi adam ömrümün sonuna kadar bitmese de dinlesem demez mi? Ama kim der? İdemeratun biriyazıl cenneti ferdâhu cennet bahçelerine uğrarsanız istifade edin hadisini bilen bunu der. Ya Rasulullah biz dünyada cennet bahçesi nerede bulacağız soranlara cevabında kalı ve mardiyazıl cennet kalı ilim, i̇lim meclisleridir. Bu tabii ki fizik kimya meclisleri, matematik, coğrafya meclisleri değil ya ayet hadis meclisleri. Öbür türlü olsa bütün üniversitelerdekiler bizden çok daha büyük cevap kazanmış olurlar namaz kılmasalar da. Halbuki böyle bir şey yok. O ilimleri de inkar etmiyoruz. Lazım olmadıklarını da söylemiyoruz. Tabii ki mühendis olmasa bina kim yapacak? Mimar olmasa kim yapacak? Köprüyü kim yapacak? Onlar da faydalı ilimlerdir. Namazını kılarsa, farzlarını yerine getirirse, onlara tahsiline de meşru niyetle çalışırsa, tamam. Onda da bir hayır niyet edebilir. Ama ayetle, hadisle meşgul olan gibi olabilir mi? He? Olamaz. Allah'tan Celle Celaluhu büyük var mı? Yok. O zaman onun kelamından büyük var mı? Yok. O zaman onun ile meşgul olanların işinden daha büyük iş var mı? Yok. Buna göre kıyas yaparsanız insanlar içinde, beşer içinde Muhammed Mustafa'dan büyüğü var mı sallallahu aleyhi ve sellem? Yok. E onun hadis-i şeriflerinden daha doğru bir beyan, bir söz, daha gerçekçi bir ilim var mı? Yok. O zaman onun konuşulduğu meclislerden daha üstün bir meclis yok. Toplantı yok. Program yok. Onun için Allahü Teala Hazretleri nimet kıymeti bildirsin, mahrum olmaktan muhafaza etsin, nimetini hakkımızda tamamlasın. Şimdi... Şu hadis-i şerife bakın. Ben Resulullah'a işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyuruyordu diyor. Kim diyor? İmran İbni Hüseyin radıyallahu an. meşhur sahabi. Ma beyne halki Adem'e ilâ kıyâm-ı sâhati emrun ekberu mined Adem aleyhisselamın yaratılışı baz alınıyor. Son nokta kıyametin kopacağı anda konuluyor.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 رضي Allahu Teala عن rivat ettiği bir hadis-i şerifte çok önemli bir şey selâthun izâ karacne lem yenfe'a nefse nîmânuhâ lem tekûn âmenet tirmizi ediyor ve sahih olduğunu zikrediyor bu hadis-i şerifin bu da acayip bir şey üç olay, üç büyük alamet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 ona tabi olacak kimlerin arasında çıkacağı nerede çıkacağı, ne şekil olacak şu anda deccal sağ mı? şu anda deccal sağ deccalı da şimdi, Hz. Mehdi sağ mı? değil ha, onu demiyorum. çünkü Hz. Mehdi ne olacak? Medine'de aynı bizim çocuklarımızın doğuşu gibi bir ana babadan doğacak, i̇şte 40 yaşlarına geldiğinde dedik bu hadiseler doğru olacak, şimdi tabi Ulema eskiden beri doğdu, çıktı, büyüyor, büyüyor diyorlar ama ben bir tarih vereceğim size inşallah. O tarihi siz de bende görecek durumumuzda yok gibi ama o tarihi verdiğim zaman daha anlayacaksınız. Biz şimdi 80 senesinde gittik Medine Eminöver'e de mübarek bir zat evliyaullah'tan tabii ama o zaman e şimdi dedi doğdu dedi, büyüyor dedi mesela. E tabi efendi hazretleri itiraz etmez büyük yaşlı zatlara tabi sonradan konuşuyoruz durum ne olduğunu daha çok var dedi yani onun için bu meselelerde bizim bazı hocalarımız, alimler, veliler gelmesini istiyorlar Allah razı olsun ben senden çok istiyorum baba e şimdi tabi ki kuruntuya da bilizim yok e şimdi geldi gelecek şimdi son tarihi vermişler geçen bana bir kitap gönderdiler Küçük bir broşür halinde basmışlar onu. Benim size anlattığım rivayetlerin hemen hemen hepsi var. Çok da beğendim. Yani rivayetlerin hepsini toplamış. İzah belki getirmemiş. Sadece tercüme yapılmış. Benim size getirdiğim izahlar tabii orada yok. Ama tercümeler güzel. Yani rivayetler güzel, doğru ama e, tabii allah Alem demek zorunda kalmış. Yani Allah bilir ama doğrusunu bütün işaretler meselesinde bilmiyorlar. E, 1427 civarı diyor. E zaten 1427 bitiyor, iki ay kaldı. E şimdi mübarek insanlar biraz gerçekçi olan. E şimdi güzel insanlar, bekliyorlar, hoşlarına gidiyor ama tabi şimdi Süfyanî Süfyanî dediler, Hafız Esed Süfyanî. Gözünde de işte şöyle var, böyle var Hafız Esed'e tarifi tutturdulardı. E Hafız Esed çoktan öldü şimdi Beşar de mi diyecekler yani? E, mübarek insanlar Süfyanî'yi kim gebertecekti? Hazreti? E, Mehdi? E Süfyanî gitti. Eğer Hafız Esed olsaydı şimdi Mehdi çoktan çıkmış olmalıydı. Bu hesaplar bu şekilde yapılmaz. Anlatıyor muyum? Anlatabiliyor muyum? E şimdi 1427 yazıyorsun civarında. E şimdi Irak'ın işgalini az daha Amikovası'ndaki savaşa Uyarlamak, her şeye bir şeye yorum yapmak kolay, güzel ama doğru mu? Değil. E şimdi 1427 daha bitti ki iki ay kaldı. Sene bitti. E böyle denmez. E şimdi 2005 dediler, e çıkmadı, 2015 olsun. E tamam da olsun lan olmaz ki ya. Ben de atayım sana bir şey şimdi. Böyle olmaz. Bunların zararı nereye olur? Hadislere imana zararı olur dedim aylar evvelki bir dersimde. Ne bakımdan? O tarihler verildiği zaman, o tarihte gelip de çıkmadığı zaman bazı insanlar diyebilir ki hadisler çıkmadı. Halbuki hadislerin hiçbirinde net bir tarih yoktur. Bu tarihi verenler hepsi kendi yorumlarıdır. Dolayısıyla yorumcu hata edebilir ama Muhammed Mustafa hata etmez sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ben de bugün bir tarih verecek olsam bu tarihten kim sorumludur? Ben sorumluyum. Çıkmadıysa kim yanlış demiş olur? Cübbeli Hoca yanlış demiş olur. Çünkü hadislerde öyle bir tarih olarak tarih veriyor mu? E vermiyor. Anladınız mı ne demek istiyorum? Ama böyle yakın tarihler verip efendim milleti beklentiye sokmak, ondan sonra da çıkmadığı anda o tarih geçtiği anda adamlar hadislerin efendim hakkında bir şüpheye düşürmek insanları, acaba bu hadisler mi çıkmadı gibi bir yanlış kanata insanları sevk etmek tehlikeli olur. Bu tehlikeyi göz önünde bulundurarak ciddiyetli olacağız. Efendim, onun için e, yani mümkün olan, ihtimalli olan fakat gerçekçi olan tarihler etrafında duracağız. Çünkü bir tarih verdiğin zaman daha ondan önceki hadislerin olayları var. Onlar daha henüz gelişmeden, öbür olaylar gelişmez. Öyle mi değil mi? Şimdi Hz. Mehdi öncesinde olan olaylar anlatılıyor. ya e bu olayların da hiçbiri başlamamışken, yaşanmamışken sen şimdi 2 sene sonra Deccal çıkacak dediğin zaman olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü Deccal'ın çıkması da Hz. Mehdi'nin çıkışından bayağı sonra o saydığımız olaylar daha gerçekleşmemiş. 2 sene sonra Deccal desen şimdi doğru mu olur bu şimdi? Gerçekçi olmaz. Onun için efendim, büyük olay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 Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Sahih-i Buhari'de hadis-i şerifinde buyuruyor. "Ma min nebiyyin illa ve kad enzer Hiçbir peygamber yoktur ki kavmini, ümmetini Deccal'dan sakındırmış olması.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 biz ahir zaman ümmetiyiz hepten de yanaştı yani. Bak beş bin, altı bin, yedi bin seneler önceki nebiler bu vazları yapmışlar, bu konuları konuşmuşlar. E bizim şimdi konuşmamız şaşılacak bir şey midir? Konuşmazsak tamamen şaşılacak bir şeydir. Bugün bugünden gündem hutbelerde, kürsülerde konu ediliyor mu? Edilmiyor. Hiçbir hoca çıkıp da ayet hadisi olarak deccal konusunu işleyelim diyor mu? E demiyor. E bu zaten deccalın yaklaştığının en büyük Alametidir. Çünkü tehlike yanaştıkça o tehlike görmezden geliniyor. Efendim Ebu Ubeyde hadisinde yine buyuruyor Ebu Davud vatir, Lem Nuh Aleyhisselam'dan sonra da hiçbir peygamber gelmedi ki illa ve denzere kavmu deccal ümmetini, kavmini, toplumunu deccal'dan korkutmuş olmasın. Her peygamber bu hadisler hep Sünen'de geçiyor. لَقَدَنْ ذَرَ نُّحُنْ اُمَّتَهُ وَاَنْ نَب۪يُّنَ مِنْ Nuh Aleyhisselam dahil. Ardından bütün nebiler bu fitneye işaret ettiler ümmetlerini. Bundan sakındırdılar. Onun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın akabinde dört şeyden Allah'a sığınılmasını emrediyor. Her namazın peşinde. tabii ki aslında bu namazın içinde. Yani Rabbin'e atine okuduğumuz noktada. Rabbene atine okuyoruz ya. Rabbene O tabi orada dualar var. Mefhur. Yani sünnette gelen dualar. Teşehütten sonra, yani tehiyyat salli barikten sonra mutlaka dört şeyden Allah'a sığının. Buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu dört şeyden birisi nedir?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 sizin biriniz teşehüdü bitirdiği zaman yani tehiyyat salli barik dört şeyden Allah'a sığınsın buyurduğu emrinde cehennem azabından adab cehennem cehennem azabından ve müşerri fitnetil mesihü deccal, deccal şerrinden diyor. Her namazın efendim sonunda. sifta var mı sizde? Hiç böyle bir şerden fitneden sığındığınız vakimi yok.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 ya Rabbi cehennem azabından sana sığınırız. Cümlemizi muhafaza buyur. Amin. Ne Mesih-i Deccal. Mesih-i Mesih Deccal, işte anlatılacak onlar hiçbir lakabı hakkında konuşmalar. Efendim Deccal'ın şerrinden sana sığınırız. Ebun Hadi'l Kabir azabından sana sığınırız. Allah Allah ya. Ve nauzu fitnetil Hayatın ve ölümün bütün fitnelerinden. Bak şu duaya bak.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri. Şimdi tabi konumuz açısından Deccal'ın nesi var? Efendim İsmi soyu doğum yeri şekli şemaili siireti, gidişatı hareketleri, fitnesi konu edilecek.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 i̇bn Sayyad veya Said adında olursa e, ama diğer bazı rivayetlerde İspahan olarak geçiyor. Efendim. Ondan sonra Deccal tabi çok karıştırıcı anlamına geliyor. Kelime anlamını soruyorsanız. Deccal ne demek hocam? Efendi? Birbirine sorar bir şey olur. Deccal ne demek? Son derece karıştıran, aldatan insanlara efendim hakkı batıl batılı hak gösteren bir fitne sahibi. Aldatıcı manasına. Allah şerrinden muhafaza etsin. Ondan sonra tabii lakabı Mesih. Mesih İsa aleyhisselam'ında lakabı. Bazıları bunların arası ayrılsın diye buna Mesih diyorlar falan ama aslında ikisinin de lakabıdır. Hadis-i şeriflerde de geçiyor. Tabii İsa aleyhisselama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 İmanlarımızı Allah'a emanet ettik Rabbim muhafaza eylesin Amin Allah İslam yolunda yaşayıp ölmek müesser eylesin Amin eylesin Cümlemizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin Amin Allah'ım senden cennetini istiyoruz ihsan eyle Amin sen Cennete yaklaştıracak inançlara amelleri nasip eyle Amin Arap azabından gazabından sana sığınıyoruz sen muhafaza eyle Amin Arap ya cehenneme yaklaştıracak inançlardan sözlerden hareketlerden sana sığınıyoruz sen muhafaza Amin. eyle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 E i̇şleri, hareketleri, huyları bize kötü göster ya Rabbi. Amin. Biz onlardan soğut muhafaza eyle ya Amin. Amin diyendilerimize ateş değdirme. Amin, Amin ya Rabbel Alemin. Dualarımızı fazl-ı kabul kabule karine eyle. Amin. Amin. Dualarımızın kabulü için buyurun. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resûle Allah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habibullah. Allah. salatu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Selamün ala al-Mursalin ve al-hamdu Lillahi İlahi صلى الله وتعالى وسلمى, ve acıabî mışâkhîna kafetim, li arrofendî bams khasadim, li arroğum vâtînam, vâtîl müştemiînam, vâtîl jamaatı hâzrînam. Fâtihah. Bismillahi al-Rahman al-Rahim.